Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar, yılın son kadrajında birlikteyiz yine ben Şenay Aydemir Yılın öne çıkan filmlerine Değinip e, ikinci bölümde de Haftanın filmlerini değerlendireceğiz e, İlginç bir tesadüf Yılın e, en iyi iki filmi Bu hafta vizyona girdi Bunlardan bir tanesi Haneke'nin Aşkı Diğeri de Joe Wright'ın e, Anna Karenina'sı Bunları ikinci bölümde değerlendireceğiz e, Bu yıl Bu e, Baktığımızda yabancı film olarak oldukça rengin bir yol gibi göründü. Wes ee, Anderson'un The Grand, Paul Thomas Anderson'un The Master, e, Steve McQueen'in şeyimi e, ilk akıma gelenler. Almanya'nın Oscar'ı da yaratan Barbara. E, bu filmlerin büyük bir kısmının diğerleri de ufak ufak piyasaya çıkmaya başladı. Eğer bu filmleri kaçırmadıysanız e, görmenizi tavsiye ederim. Kendi hakkında konu konuşmalıyız atlamamak gerekir. Bunların dışında yine ilk aklıma gelenlerden Drive, sürücü 2012'nin önemli yabancı filmlerinden bir tanesiydi. Art, aynı şekilde artisti de bu listenin içerisine koyabiliriz. Köştebek, yılanın unutulmaması gereken filmlerinden bir tanesi. Elena'yı, atlamayalım. Bunlar büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Ee, en iyi final listesinde ki biz de radikalde böyle liste yapıyoruz ee, yer olacak yapımlar. Ee, bunları 2012 televizyonda sinemalarda görme şansınız fırsatınız olmadıysa e, bilgileri yavaş yavaş bir çıkıyor. Ee, edinin ve görün diyeceğim. Ee, ee, 2010'da yani sinema e, aslında öndeki yıllara göre e, biraz daha kısır geçti diyebiliriz. Bunu da tabi bazı önemli yönetmenlerin aralarında Derviş e, Sayın ve A.R.'den Nuri Bilge Ceylan gibi bazı önemli isimlerin e, bu yıl belki film çekmemiş olmaları. Yı var. E, bütün yıla bakınca bu yıl e, en dikkat çekici yapımın Emine Ayetep'in yönetimi arda olduğu görülebiliyor. Film hem ulusal hem ulusal festivallerde önemli ödüller kazandı. E, film hala vizyonda görmediysiniz e, ve ee, yakınırlı bir sinema varsa hatta yoksa da biraz zahmete katlanıp mutlaka günde perdede görün e, diyorum. Ee, diğer e, filmimizde tabii ki Zeki Dümrkuluz'un e, yönetmeninin yaptığı yeraltı, e, dosya sıkın yeraltından notlar kitabından serbest varlığında şeklinde çektiği film Engin Güneyden'in parklamasıyla yıllarılaşmıştı. Bir başka film e, Işıl Ustaoğlu'nun yönettiği Araft'ta e, karanlık atmosferiyle çok iyi bir Türkiye profili sunuyordu. Bence e, Türkiye'de çok hakkının verildiğini söyleyemem. E, bir başka film, Babam'ın Sesi, Altın Koza'dan Gayriyet'te ayrılmıştı. E, Orhan Raskitöy ve Zeynep ve onun birlikte yönettikleri filmin e, özellikle Türkiye'sinin aslında çok kullanılmayan ses e, üzerinden bir bellik e, hatırlatması yapıyordu. Bu bakımdan özel bir yeri vardı. Bunların dışında Simurko, Nereye Kalın'ı, Canavarlar Sofrası'nı, e, F-Tip'i filmi de e, Lal Geci'yle e, bunların arasında sayabiliriz. E, bu yıl film e, açısından biraz böyle geçti gibi görünüyor. Tabii 22 e, yılda da filmin yönü beklediğimiz var. Bunlardan bir tanesi ve AR'dan yeni yılda belki onun yeni e, konuşma fırsatımız olacak. Şimdi e, kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu haftalığın kimlerine bir değinelim. Düştükçe uzaklaştı yeryüzü. Büyüdük sanırken küçülmüşüz meğerse Bugün bana değme Sıkıldım her şeyden Zaman var, zaman yok insansız Adam var, adam da değerlendirmek isteyenler için birçok seçenek mevcut. Bunlardan e, en önemlisi bence e, Mark Van e, altın palmiyeli filmi Ka Aşk. E, film aslında e, 80'ini aşmış iki e, insanın e, son dönemini anlatıyor. Bu e, iki karı koca çiftten kadın olanın ile birlikte e, kocasının yaşadığı e, zor zamanlar üzerinden bir aşk sorgulamasına girişiyor film ee, birçokları filmde e, Haneke'nin e, naif zamanı denk yani geldiği konusunda hem fikrimadan öyle olduğunu düşünmüyorum filmine oldukça sert e, bir ifade takınıyor e, aslında şöyle bir alegori yaptığı söylenebilir e, hani her aşkın sonsuza kadar sürmesi dair bir e, beklenti vardır herkeste ki biraz o sonsuzluğun nasıl bir şey olduğunu gösteriyor ve sevgilisine e, peki buna da var mısınız diye soruyor. E, zor bir film ama mutlaka görün e, Bir diğer film Oscar'da adından bahsettirecek gibi görünen ama e, sonuçlarını beraber göreceğim bir film. E, Anglin'in çektiği P'nin yaşamı. E, film benden iki yıl ölmüş durumda. Bir grup enstrümlens filmin inanç meselesini yaptığı vurgudan çok rahatsız. Bir grup enstrümlens e, e, film estetik olarak çok iyi buluyor. E, bir başka film e, G. Boyan'ın yönettiği kendisini e, İspanyol Yıkımı Korku filmi Orfan'dan, Yitimhani'den tanıyoruz. E, kendisi e, Hollywood serüvenine başlamış gibi görünüyorlar. <gülüyor> Tuzak 2004 yılında sahilde nuran bir tuzlun vardı e, yüzbinlerce kişinin hayatını etkileyen e, bu tuzun içerisinde kalmış bir e, ailen hikayesini anlatıyor film e, aslında gerçek bir aile <gülüyor> sanal bir ailenin başına geliyor geliyor bu ardısa ama e, filmde e, aile bizim bir aile olarak görüyoruz film doğası olarak özellikle filmin sahnelerinde muhteşem bir görselliğe sahip fakat ben böyle şimdi büyük bir trajedinin bir ailenin üzerinden anlatılması sadece o aile içerisinde <gülüyor> kalmış olmasını e, ayaklı bulmuyorum açıkçası. Yani yüz binlerce etkilendiği, öldüğü bir e, kıyam neden biz e, tek bir ailenin birbirine kavuşma sebebini üzerinden izlemek ve onların mutluluğuyla mutlu olmak zorunda kalıyoruz açıkçası. Bence o felaketten etkilenen Büyük, e, ayıp gibi düşündüğüm ben. E, haftanın çok önemli bir diyen filmi e, Joe Wright'ın çektiği daha önce defalarca e, filme aktarıldı. Ama donanayt filmine yepyeni bir estetik boyut katıyor. Özellikle deram dramalarına, dram, dram, filmine bir tiyatro sahnesi e, gibi kurguluyor. Ama bu e, sahne... E, düğünün aksine yani durağını sağlaması gerekirken hiçbir bir akışkanlık ve sürekli e, değişen bir görsel dünya yaratmada çok büyük olmaklar sunmuş. E, hikaye birlik olduğu için çok refah e, vermeye gerek yok ama an, e, filmin bu görsel e, buluşu için bir, de, bir mutlaka görmek lazım. Haftanın önemli filminden bir tanesi kendisi. Eee filimiz ana var. Nereden bir tanesi medyum. Bu şimdi ana olmadı ama e, açıkçası e, Robert Downey, Sylvain Marce e, ve Sigourney Weaver gibi ana e, kadrosuyla dikkat çekiyor. Haftanın yarım filmi ise e, HT2B diye e, reklam dünyasından gelen Osman ve Tolga'nın mükemmel bir genel, Kendisi herkese hiçbir virüsüyle saldırganlığı arttıran bir bu. İlgili bir haber okuduktan sonra insanın içindeki şiddeti nedenlerini ve çöklerini araştırmaya meyletmiş ve o bu film çıkmış. Film en azından son dönemde Türkiye Şirası'nda çok görmediğimiz tezli korku filmlerinden bir tanesi olduğu için ilgiyi hak ediyor. Ama tezinin arkasında ne kadar bulduğu ya da ne kadar arttığına dair problemler var. Ee, bununla o kadar kusur ilk filmde olur diye can e, veren girebiliriz. Ama diğer yer izlemesi zor sahnelerin olduğunda o çizelim. Ee, Moftalık ve hatta bu yıllık galara bu kadar. Herkese iyi yıllar biliyorum. Önümüzdeki kaftı sinema sinema ile buluşmak üzere.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 Yaşamadım böyle derdin daha beteriyle Baş başayım talihimin en acı kaderiyle Baş başayım talihimin acı kaderiyle Demek faydasız dönmeyeceksin. Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin. Başka bir sevgili bulmuşsun. Korkarım benim gibi Onu da perişan edeceksin Korkarım benim gibi Ona da mutluluk vermeyeceksin Bir gönül Kaştı benimle kaybeden ben oldu kendi ellerimle yaşamak. Deli baş başayım talimi acı kader ile gitti de.